Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır. Merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyenleri Libero'ya hoş geldiniz. Bugünkü Libero'yu... Alışık olduğunuz seslerden bir başkası açtı. Ben Utku Göker Küçük. Efektif Paz programından hatırlayabilirsiniz. Bugünkü Libero'yu ben ve telefonun diğer ucundaki Volkan Ağır birlikte icra etmeye çalışacağız dilimiz döndüğünce. Ee, Volkan'ın sanırım telefonda bir sıkıntı var. Olsun biz e, programımıza devam edelim. Ee, sevgili Tan abi ve İsmail abi bugün bizimle değil onların yerine. Nasıl diyelim? Radyo koltuğuna oturan 23 insan çocuğu gibi <gülüyor> programı icra etmeye çalışacağız bugün. Ee, Volkan'ın telefonda bir sıkıntı varmış ancak e, biz elimizdeki gündemle e, programa devam edebiliriz. E, evet, e, Şili'de sevgili Volkan biliyorsunuz. E, Efektif pasta da kendisine bağlanıyorduk ve bu arada Volkan evet yanından bağlanmış. Kendisine bir merhaba diyelim. E, merhaba Volkan. Merhaba Merhaba Utku, evet. merhaba sevgili Libero Dikmeyiz'leri <gülüyor> evet. Radyo severler Bugün evet Utku'yla açtık Programı Libero'da Ben ev sahibi olarak böyle biraz konuşuyor gibi oldum ama telefonun <gülüyor> e, diğer ucundan da olsa şekilde Libero'nun Programcıların Şöyle bir Ben de e, Sevgili dinleyenlerimize Nasıl diyeyim bir Bildiri yapayım istedim böyle Tam abi ve İsmail Adem'in İşlen yoğunluğu nedeniyle bugünkü programı bize devretti. Ama Libero'nun her zamanki kolektif hallerinden bir tanesi bu da. Tabii. Libero'da bir kişi eksildiğinde ya da birkaç kişi eksildiğinde açık radyomuz sporla ilgilenen ekibinden Uçku, Altas, Alt olarak Alt hemen ya da ben kademeye girip programı dolduruyoruz. Bugün de böyle bir program. Kopa Amerika'yı Fuil ile beraber değerlendireceğiz libero Aynen. Kademesi olan Radyo Açık Radyo'da libero devam ediyor. Kopa ee, Amerika konuşacağız seninle çünkü Kopa Amerika dün bitti. Dün gece itibarıyla ve şampiyon takım Şili oldu. Arjantin'i penaltı atışları sonrasında eleyerek mutlu sona ulaştı ev sahibi Şili. Eee turnuvanın başından beri takip ettin. Ee, efektif pasta seninle de konuşuyorduk. Şili benim şampiyonluk adaylarından bir tanesiydi muhtemelen senin de öyleydi. E çünkü e, nasıl diyelim buna e, hiç kupa kazanamayan, bu kupayı daha önce hiç kazanamayan Şili, belki de tarihin en iyi kadrolarından birine sahip olan Şili, Hani o işte Zamoranlı dönemleri bir kenara koyalım. E, belki o belki o kadrolardan bile daha iyi bir kadro var şu anda aslında. E, oyuncuların TV'lerine baktığımız zaman Avrupa'nın üst düzey takımlarında yer alıyorlar. E, Arjantin de iyi bir takım ama e, o Arjantin'in tipik e, final kaybetme alışkanlığı diyelim. Ya da bir yere kadar gelip orada durumu alışkanlığı burada da kendini gösterdi. E, i̇stersen e, nasıl başlayalım? Şili ile başlayalım istersen. E, bu şampiyonluk sürpriz oldu mu diye bir sana soru yönelteyim. E, Şili takımı ve bu şampiyonun etkileri nasıl oldu Şili'de? Öyle sorayım sorumu. Peki. E, Şili'nin bütün maçlarını izleyen biri olarak bu turnuva bazlı. Konuşursan bu da en iyi oynayan takım değil yani evet. hiçbir zaman topu evlemedi topu zaman, yani zaman zaman zaman e, bir iki kirkin olay yaşandı şey maçlarında onların dety girelim onların dışında hani futbol oynama niyetiyle sahaya çıkmış bir takım vardı her maçta sahaya e, ajantin de öyleydi ama ajantinün e, yani futbol oynayamadı açıkçası Şili o kadar iyi ve iyi kapattı ki e, Arjantin'in açıklarını. E, Şili hakikaten ha, hak ederek kazandı sene sayı. E, yani tarihinin en iyi e, kadrolarından biri diye konuşuluyor demiştin. aynı öyle Salaslı Zamoranoğlu kadrodan da daha iyi olduğu söyleniyor ki bunu Zamora ve Salas'ta kazandı. E, tercihleri demeçlerde söylüyorlar. Tarihin en önemli kadrosu şu anda en iyi jenerasyonu e, Şili'de mevcut halde mutlaka bu kupayı kazanmalılar açıklamaları yapmışlardı. Belki tabii ki bu da biraz takımı e, motive etmek için söylenmiş demeçlerden bazılarıydı ama e, hakikaten öyleydi takımda. Yani işte Arsenal'da oynuyor Alex Sanchez. Vidal'in Real Madrid'de transferi gündemde ee, onun dışında işte, Geri Medel takımın e, Bel kemiği, defansı İnter'de oynuyor Salici Bravo Barcelona'da oynuyor Daha sayarız da sayarız yani Çok önemli oyuncusu e, Avrupa'nın önemli Külüphelerinde e, oynuyor Dünkü şampiyonluk işte Dediğim oyun bazında Dünkü maça da baktığımızda Çok iyi özellikle Messi Çok iyi kapatan stili izledik Ve sen altılarda da çok sakin, serin, kanlı ve güzel vuruşlarla rakibini, kaleci Sergio Romero'yu dört sene da ekarte etmeyi bildi Şili. Ve turnuvayı da kazandı. Tam da 99. yılında e 44. yılı düzenlenirken kupayı aldı. 100. yılı seneye dolacaktı. 100. yılı dolmadan kupayı müzelerine götürmeyi başardılar. Evet, 100. yıl dedin. Önümüzdeki yıl Kommebol'ün e, kuruluşunun 100. yılı olacak 2016. E, bu kapsamda da e, Kuzey Amerika ve Güney Amerika'nın bir araya gelerek icra etmeyi planladıkları Copa America Centenario adlı bir turnuva var. E, Amerika'da düzenlenmesi bekleniyor. Ancak mevcut FIFA krizi sonrası bu turnuvanın da biraz riske girdiği söyleniyor. Hani 100. yıldan bahsetmişken bu, bu detayı da hatırlatayım dedim. E, olacak kesin değil tabii. Ya. Yani ne, ne olacağı belli değil. Şimdi bu evet. turnuva başlamasın önce FIFA'nın anlılığı bir hayır değil, tabii. Büyük bir patlama yarattı futbol dünyasında. Burziki etkileri de büyük oldu. Çünkü birçok e, Güney Amerika Füble Konfederasyonu üyesi federasyonların e, içinde bulunduğu bir kandav bu. Fonnebol özellikle e, Şili'nin Füble Federasyonu'nun şu an mevcut futbol federasyonu başkanının e, yardımcısı başkanlığını yaptığı bir e, kurum ayrıca. O yüzden şimdi turnuva sonrası bakalım Tom Nebol'ün e, ve Şili Futbol Federasyonu Başkanı'nın Sergio Hadöen'in durumu ne olacak? Burada meraklı beklenen konulardan bir tanesi. Ya hem Güney Amerika bahsettiğin gibi FIFA ile olan ilişkileri hem de Kuzey Amerika tarafında, Konkakaf tarafının da FIFA ile yakın bağları olduğu, özellikle Sepplater dönemiyle yakın bağları olduğu biliniyordu. Evet. Ee, özellikle Trinidad Tobago Federasyonu Başkanı'nın bu anlamda e, e, ciddi yolsuzluk operasyonlarında adı geçiyordu. E, yani Amerika tarafı biraz e, bu FIFA skandalından en net etkilenecek Kıtalardan biri olarak gösteriliyor. Böyle bir ortamda da şenlik havasına geçmesi beklenen bir turnuva çok da şenlik havasına geçmez herhalde. Ee, ki zaten 2016 e, Haziran ayında olması bekleniyordu. düzenlenirse. 2016 Haziran ayı Euro 2016'nın tarihine gelecek. Euro 2016 varken kim bu turnuvayı izler? O da ayrı bir soru. Zaten bu turnuva şu an olacağı da kesin değil. Yeniden söyleyelim. Evet. E, Copa Amerika e, Centenario'nun olacağı kesin değil dedik. Biz yine Copa Amerika 2015'e döneceğiz. E, Copa Amerika sohbetimize. E, Şili takımı aslında oyuncu olarak da bakarsak e, CVC iyi oyuncularından kuruluyor. Özellikle Claudio Bravo burada dikkat çekiyor herhalde. Claudio Bravo Barcelona kalecisi e, bu sene sanırım kazanmadığı kupa kalmamış olabilir. E, kendisi... Oh. La Liga'yı, evet. e, Copa del Rey'i, Şampiyonlar Ligi'ni ve şimdi Copa Amerika'yı kazandı. E, herhalde Güney Amerika'nın şu anda en iyi kalecilerinden biri olarak gösterilebilir. E, kaleci bravo. Bu turnuvada turnuva benim gözüme çarpan, yani canlı olarak izlediğim maçlarda da gördüğü kadarıyla güne kadar en iyi kaleci Moskina diyordum ben. Kolombiya'nın kalecisi. Çünkü Kolombiya-Arjantin maçında çok önemli reflekslerle, çok önemli e, anlarda goller tutardı. Ondan öncesinde de başarılı bir maç çıkarmıştı. Özellikle Brezilya maçında da daha iyiydi. Ospina e, Kolombiya gol atamadı pek Türenova'da ama e, gol de fazla yemedi. Bunun sebebi de Ospina'nın başarılı oyunuydu. Yani ben Türenova'daki bir numaralı Türenova'dayım. Ospina'ydı ama dün e, hem maç içindeki kritik... Kıltarışları, çizgiden top çıkarışları ve sonrasında da penaltı atışlarında yanılmıyorsam Banega'nın penaltısını kıltarmış olması Bravo'yu Kunturan'ın e, resmi olarak en iyi karıcısı yaptı. Hakikaten şu anda onunla daha e, kariyerinin zirvesini yaşayan başka bir oyuncu yok şu anda. Aynen. Zaten gruptaki 3-3 biten Meksika maçını bir kenara bırakalım. E, Peru'dan bir gol yedi. Onun dışında gol yemedi Şili takımı. E, evet. Bunda tabii ki e, Bravo kadar savunma tırında ne kadar kendinden emin ve iyi oyunculardan kurulu olduğunu göz önüne seriyor. E, mesela ben burada Solbek Besajuru e, onun adının altını çizmeye ihtiyacı hissettim. Açıkçası dün akşamki finalde Messi ve arkadaşlarının e, nefes aldırmadı onlara. E, yani e, bence bu şampiyonluğun ve bu başarının anahtarı olarak Şili'nin defansı gösterilebilir. Ve bunda da Besajur ile birlikte diğer savunmacıların da performansı çok önemli. Besajur'un da henüz Kolokola adında bir takımda yer oynadığını, yani kendi ülkesinde e, mücadelesini sürdürdüğünü hatırlatalım. Transfer döneminde belki altı çizilebilir. Hmm, Besajur bir dönem Premier ligue'de forma giymişti. Dünkü maç dosyurun aslında çok da iyi oynadığı maçlardan biri değildi. Fakat benim yine takımda sol bekte oynayacak oyuncu olarak en favori gördüğüm oyuncuydu turnuvanın başında da Turnuva öncesi yapılan e, onduraş diye ya hazırlık maçında e, iyi bir performans sergiledi. Sol bekte oynadığı e, maçta e, o maçtan yola çıkarak ilk maçta da ben onun oynamasını bekliyordum. Yine oynamıştı ilk maçta ancak sol açık oynamıştı. Onun onu biraz sol açık oynaması. Çünkü sol arka tarafta oynamak e, bindirmeler açısından her zaman e, daha fazla opsiyon verir e, oyuncuya. O yüzden Bosujur'un e, ilk maçtaki etkisizliği bu sebepten de. Sonra da Mena oraya girerek e, o bölgeyi çok iyi kapattı. E, e, dünkü maçta Bosajurun dışında Hı. bir değişik kişilikle çıktı Sampari, Arjantin karşısında bu basında da çok yer aldı. E, Sampari'nin kadroyu farklı şekilde kurduğunu görüyoruz. Tüm e, Haranın e, kırmızı kartının kır, kırmızı kartına kadar olan maçlara baktığımızda kadro değişmedi. parayla medal toplarda solda Mena. E, sağda Isla bir e, işte oyuncu değişikliği yapmak gerektiğinde de genelde Albornoz girdi oraya da bu çocuk girmedim Dünkü maçta eee oynatmadı. Bir önceki per maçında Rojas oynatmıştı. Aramız çok yavaş olduğu yavaş bir oyuncu olması stoperde fazla düşündürdü. Sampalli ve çözüm olarak e, Beş numaralı oyuncu Silva'yı oraya koydu. Silva'da ilk kez ilk, ilk 11'de maç çıktım Topl'u Amerika'da. Medalle e, Silva stoper gibi gözüktü kağıt üzerinde ama Diyaz'da e, en az gibi stoper ve Diaz dün tüm maçın ardından benim hani, en iyi orta saha ve savunma gücü de yönü de yüksek oyunculardan biri olarak gözüme çarptı. Hem e, orta sahada bugüne kadar maçlarda yaptı hem de daha sonrasında dün e, savunmada, soferde yaralıp takımı e, ileriye çıkarmada yönünden aslında de çok önemli bir iş yaptı. Messi'ye veya Pastore'ye top geldiğinde İyaz e, hayalet gibi sahada gezinen, bir anda ortaya çıkan e, Charles Arangis, onun dışında Medell, Sürekli topu aldığında pasları ya da mesli başlarında bittiler ve bu da Arjantin'in bittiği anlardan biri oldu. Aynen, aynen zaten takımda etkili hücum silahları var ee, bahsettiğim gibi işte Valdivia, Sanchez, Vargas gibi bu isimlerin ileride bu kadar rahat e, mücadelelerin sürdürmesinin e, sebeplenen bir tanesi de Diaz'ın mücadelesiydi aslında sen de altını çizdin. Evet doğru şekilde ee, Şili takımını ve Arjantin'i daha sonra konuşmaya devam edeceğiz. İstersen bir e, müzik arası verelim. E, şarkıdan evet. sonra yeniden sohbetimize devam edeceğiz. E, Benjamin Aravella'dan bir şarkı geliyor. E, şarkıdan sonra yeniden birlikteyiz. Devin Lucas de vino para la ciudad para cumplir su sueño y a su familia ayudar. Devin para España. ¿Quién lo iba a pensar? Con esfuerzo y trabajo todo se puede lograr y en primera logra debutar. Figura en el mundial. Claudio es su nombre. Bravo para Tajar darle capi. Tú no hay otro igual. Dale capital. De la grada te voy a apoyar Dale capital. Eres nuestro Benji Price Dale capital. Que la copa se queda en casa cu, cu, cu, cu, Al estilo del amor Benjamín Arevalo. Cho a la bala por su nación, en su diccionario no existe la palabra no. Los sueños se cumplen, todo se puede lograr y en primera logra debutar, figura en el mundial. Claudio es un nombre, Bravo para Tajar Dale Capital, como tú no hay otro igual. Dale, capital. Te voy a apoyar Capitan, eres nuestro Benji Price. Dale capitán. que la copa se queda en casa. Él no se detiene, sigue acechando. El Capitan siempre al mando, los subes de rango, él es lo que se atacando, siempre apoyando el Capitan. Dale Capi, dale Capi, dale Capi, dale Capi. Dale Capi. Yeniden birlikteyiz Libero'da sevgili dinleyenler Açık Radyo'da. Ee, ...Volkan Ağrı ile Copa Amerika ve Şili sohbetimize devam ediyoruz. Ee, en son olarak Şili'nin savunma hattında ne kadar etkili bir takım olduğundan bahsetmiştik. Ancak e, takipçileri bilecektir ki Şili aslında muhteşem bir hücum takımı. Ve bu hücum takımına evrilmesinin sebeplerinden bir tanesi de teknik direktör Sampaoli. Jorge Sampaoli, Arjantin'in teknik adam bu Şili takımının mimarı oldu. Ee, onun döneminde FIFA sıralamasında 10. sıraya kadar yükseldi Şili. Ee, Dünya Kupası'nda gruptan çıktılar. Ee, hatta penaltılar elenilere geçen sene ve bu sene de Copa Amerika Şampiyonluğu geldi. Herhalde Sampaoli'nin başarısı Volkan ee, Şili'yi buraya getiren en önemli etmen oldu diyebiliriz herhalde. Kesinlikle öyle. Ee, i̇lginç cime giden bir detay. Geçen sene ben Şili ile Dünya Kupası'nda takip ederken de farklı bir gönül bağ kurmuştum ve o maçta da e, son maçlarında penaltılarla eğlenmişti Şili. E, oldukça da burada e, kötü bir anı olarak hatırlanıyor Brezilya mücadelesi penaltılarla kaybedilen maç. Ki yani, o maçtan sonra bütün takımda gözyaşlarıyla sahadan ayrılmıştı. Her neyse Şili o maçtan sonra penaltılarla Penaltıyla başladı turmaya. Bir başka bir yüksür var. Penaltıyla başlayıp dün de penaltılarla kaderini çizdi. Ve e, penaltılarla da zafele ulaşmış olmaları. O bütün, e, geçen seneki hayal kırıklıklarını ve travmalarını da aştıklarını gösteriyor. Sampalya'ya gelirsek dünkü takımdan bahsettik. Dünkü takımda bir tek stoper vardı. Gerçekten stoper e, oynayan oyuncu. O da Silva'ydı normal kendi kulüp takımlarında topar oynayan başka oyuncu yok takımda. Yani Medel e, Inter'de çoğu zaman orta sahada oynuyor. Diaz bu turnuvada da çoğu zaman orta sahada oynadı. E, yani Sampalli'yi ve Şili'yi çok fazla izlememiş izleme imkanı bulamamış e, dinleyicilerimizin şöyle hatırlatabiliriz e, ya da açıklayabiliriz. Barcelona'nın oynadığı o defans Topersiz oyunu Şili. Ee, bunda tabii öncesinden gelen o Diyesa'nın e, çılgın dahi Arjantin'in e, katkısı da büyük. Diyesa'nın başlattığı bir ekor bu Şili'de Sampari Doğbayra'a çok güzel e, devam ediyor. Çok 2,5 senedir. E, yani dünkü oyunla beraber yani Bolu bu kadar rakip yarı alanda çok güzel dağılımını sağlayıp topu da çok çok başarılı bir şekilde dönen topları da almak e, suretinde Rakip yarı alanda tutan başka takım ben e, bilmiyorum şu anda. İlkişiler okumda. Evet yani sahada ne yaptığını bilen. E, takımlardan bir tanesi Şili Bir oyun anlayışı var, bir felsefesi var ve bunu sahaya yansıtmaya çalışıyor. Benim de gözlemi bu yöndeydi. Ve aslında São Paulo biraz da çağın gerektirdiği futbolu ortaya koydu. Bugünün futbolu hakikaten hani belki son demlerini yaşıyor ama Barcelona futbolunun daha demek ki kazanacağı kupalar varmış. Bunu da gördük burada. E, ve hani bu e, São oyun anlayışı Şili takımındaki diğer oyuncuların da Parlamasına sebep oldu mesela Valdivia, mesela Vargas. Yani bu isimler e, daha önce isim yapmış adamlar. Ya tamam hani şu an Şili takımının dünkü ilk 11inde e, 8 oyuncu Avrupa'da oynuyor. İşte zaten sen de bahsettin. Beşiktaş Premier League'te oynamıştı. E, bunlar isim yapmış Vargas adamlar. Premier. Aynen. Ee, ama yine de e, bir araya gelince de ne kadar iyi bir takım olabileceklerini gösterdiler. Ve Sampoli bunda herhalde bir numaralı mimar, bir, bir numaralı etken oldu. Evet yani tek tek, tek baktığında belki Vidal, belki Santezi, hani tek başına Dünya Yıldızı gibi sayabilirsin. Ki onlar da ilk onda zor sayılır. Evet. Ama bir araya geldiğinde takım e, yani kariyer açısından da, oyun açısından da Vatat'ın biraz üstü olan oyuncuların bir araya geldiğinde e, ne kadar önemli ve müthiş bir takım avuçlarını görebiliyoruz. Sampalya bunu başardı. Aynen. Ee, yani herkesin e, yetenekleri doğrultusunda en iyiyi ortaya koyan bir kişiyle yarattı. Doğru. Bielse Ekovi'de biraz da bunu gerektiriyor sanırım. Yani Arjantin'de. Evet. Biraz da Arjantin'den konuşalım Evet oraya ben. şimdi ya oraya. Hakkı... Ee, aslında... Yani Tabii. talihsiz bir takım. iki senedir. Ya ben sana pası şöyle atayım. iki sene değil aslında yirmi sene yapalım mı onu? Çünkü Arjantin... E ee, seni, seni mi kıracağım? Otuz sene bile yapabiliriz yani ya, sayarsak. E, e, yani yapabilir bence. Doksan'ı e, kaybettiler. Doksan e, dünya pasını kaybettiler. Yani seksen altıdan beri Arjantin bildiğimiz Arjantin değil. Yani biz yaş itibarıyla göremedik. Aynen. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> biz o bildiğimiz Arjantin'i göremedik yani biz Arjantin'i sürekli kaybeden bir takım olarak biliyoruz maalesef ama anlatılanlara bakılırsa Arjantin bir zamanlar hakikaten iyi bir takımmış <gülüyor> yani, e, şu anda ama o takım yok ne zamandır yok e, işte, Copa Amerika'yı en son 93 yılında kazanmış bu Arjantin takımı e, o zamandan beri bir olimpiyat altı madalyası var Messi'nin e, ve o zamandan beri başka kupası yok bu takımın yani ne olacak bu Arjantin'in hali diyeyim sana e, Higüen Forvet olduğu sürece Messi'nin bir kupa kazanma ihtimali yok gibi gözüküyor. <gülüyor> Dünkü maçta da bunu birazcık e, espriyle karıştırarak söyleyebiliriz maçtan sonraki duruma bakınca. Çünkü geçen seneki finalde de Almanya defansının Sonny Kros'un e, orta sahadan defansa e, vermek üzere kafayla çıkardığı bir pas vardı ama kimse ne yaptığını anlamamıştı Kroos'un. Top Higüen'in Tucağına düşmüştü. Karıcı ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu avta attı. Ve daha maçının 30. dakikası vesaireydi. Yani ilk yarıda gelen, her zaman gelen ilk gol onun rakip takıma, yani golü yan takıma büyük sıkıntı yaratır. Ben yani bunu başaramamıştı. Dün de e, ikinci penaltıyı e, üç tane avta nişanlayarak Messi'nin bir futba kazanmasını e, <gülüyor> engel oldu diyelim. Tamam, evet şeyi de çok sevdiğimi söylemeyeceğim. Bir oyunu üzerinden e, Messi kupa kazanamadı şeklinde. E, lafları da pek sevmiyorum ama hı hı. şu anda birazcık da dünyanın en iyi oyuncusunun kendini Maradona ve ile aynı e, safhaya koyabilmesi için bir dünya kupası, bir topa meyve önemli turnuvaların şampiyonluğunu almış olması gerekiyor. Bu açıdan hani Messi'nin bir kupası e, eksik kaldı diye konuşuyorum. Yani Hani bireysel kariyer değerlendirme açısından. Ama Arjantin'e bakarsak da o 93'te sayı kazanan Arjantin'den sonra işte 98'deki de bir hayli iyi bir Arjantin'di. Ee, onların da haklarını ama fazla akreşitlerdi mesela onlarda sahada. Ne zaman ne yapacağı belli olmayan oyunculara sahiplerdi. Her an takımın yalnız bırakılacak oyuncular vardı o kadroda. Ee, bugünkü mevcut kadroda Yine en iyi jenerasyonlarından bir tanesi Maradona'lı kadrodan sonra Batist Kutalı kadroydu işte o 93'li 98 98'li yıllardaki kadro Veron Simone vs. birlikte de. ama e, bu kadro yine e, bir sürü kendi takımında on numara oynayabilecek yani tek başına takımı sırtlayıp şampiyon yapabilecek oyunculardan çıkılabilecek. Messi, Agüero, Tevez Bunlar böyle isimler. Pastore, Hakeza. Bence zaten Arjantin açısından en önemli kazanç e, Pastore oldu bu turnuvada. Pastore kendini kanıtladı bu seneki Copa Amerika'da. Messi'nin de bunda payı büyük, şöyle payı büyük. Rory üstlenmedi, takım arkadaşlarına paylaştırdı ve Messi e, bir hücum oyundusu sadece bazı maçlarda rol aldı. Pastore'nin de kendini kanıtlamasında Messi'nin bu gölge rolü üstlenmiş olması önemli. Çünkü maçta atınca da Pastore ne yazık ki kadar başarılı olamadı ama e, Arjantin'in e açısından mesela bence Pastore bu seneki Kırmoye damdasını vuran oyuncuydu. Evet doğru en azından Arjantin'de olumlu bir şey göstereceksek Pastore'yi gösterebiliriz herhalde. Yani ne yazık Tata Martino Martino'yu gösteremiyoruz Çünkü hı hı. Yani Dünkü oyuncu değişikliklerini yani Herhangi bir futbol sayıları Anlatmak zor olduğu gibi Hiçbir Arjantinli de anlayabilmiş değil Maçtan sonra konuşma imkanı buldum Arjantinli gazeteciler Arkadaşlarıma soruyorum yani Neden Tevez oynamadı şu maçtan hı. Mesela en basitinden Ya da daha e, ilk yarı Pardon ikinci yarının Ortaları iken Pastore çıkıp Ever Banega mı girer Yani bir sürü Aynen. Yetenekli oyuncu var Kadroda Lamela niye oynamadı Tevez niye oynamadı Yani Lavez'i Dimaria'nın yerine girecek Oyuncu mu Çok büyük e, soru işaretleri Var Arjantinlilerde Ben bilemem Tata Martino bilir diyorlar onlar da Arjantinli hocaya dönüyorlar da tabi ki yani bu değişiklikleri farklı bir özgüvenle e, yaptı. Çünkü son topu Amerika'nın e, finalisti olan paraguay'ın hocasıydı. Yine ne kadar takım çıkarmış bir hoca olarak yine aynı başarıyı gösterdi. <gülüyor> Fakat yine finalde kaybeden bir hoca olarak Sariyer'ine e, yer edindi. Gerçi o... 2011'deki Paraguay'ın finalinin nasıl çıktığını da biliyoruz bu arada. E, maç kazanmadan e, yani evet. penaltılarla tabii. rakipleri geçerek finale kadar çıkmışlardı. Ama tabii küçümsemek için demiyorum bunu. Sonuçta bu da bir disiplin gerektiren bir şey ama e, sonuçta Arjantin ve Barcelona gibi bir takımları çalıştıran bir hocaysanız hücum anlayışınız daha etkin olabilir diye düşünüyorum. Ben de açıkçası Tata Martino'nun bundan sonrası kariyerinin nasıl bir yön çizeceğini çok merak ediyorum. Yani Messi olmasa Martino ne Barcelona ne de ee, Arjantin milli takımının başına gelebilirdi hı hı. Çok açık ve net bir, bir durum Benim gözümde evet. Yani Barcelona'ya gelebilmek için Herhangi bir başarı gösterebilmiş Bir hoca değildi ama Messi'nin Barcelona'daki Etkinliği ve em, Guardiola sonrasıydı Dönem vardı sonrasında. sonrasında gelen e, Gelecek hocayı Biraz Messi'nin bakkısı denildi. Ee, aynı şekilde Arjantin milli takımının bir önceki teknik direktörü Chabella da bu şekilde takımın başına gelmişti. Ee, Tata Martino da yine bu şekilde geldi. Çünkü bu iki isim de mesela Messi ile geçmişten e, ilişkileri olan, hukuku olan isimler. E, Messi'nin iyi anlayabileceği hocalar. Bu nedenle de e, takımın başında ne kadar iyi Hocaları olmasa da kariyer açısından... ...takım başında yer bulabiliyorlar. Evet, ben de öyle düşünüyorum açıkçası. Oyuncu faktörünün teknoloji seçiminde... ...etkili rol olan düşünüyorum. Buna rağmen Messi'nin yine de... E, görece kötü performansların... ...Tata Martino yönetiminde gösterdiğini de... ...söylemek gerekiyor sanırım. Geçen sene Barcelona'da çok da iyi bir sezon geçirmemişti... ...bir önceki sezon. Bu sene de gördük Hı. durumu... ...diyebiliriz e, herhalde. E, i̇stersen Volkan evet. bir şarkı arasına gidelim. E, sonra yine sohbete devam edeceğiz. Ee, tamam. Villa Carigno'dan gelecek sıradaki şarkı ee, Serenata Cruel e, bizlerle. birlikteyiz Libero'da evet alkışlarla birlikte yeniden <gülüyor> yayına döndük ee... <gülüyor> yeniden birlikteyiz Libero'da e, Volkan Ağrı ile sohbetimiz devam ediyor Açık Radyo'da evet. vil... Villa aynen Villa Carinio'dan Serenate evet. Kurel Villa Carinio bu Çinli'nin yeni Di... dönem meclislerinin başını çeken bir grup yeni e, gruplardan bir tanesi. E, üyelerinden birkaçı da öğretim görevlisi burada e, daha önce de bahsede imkanı olmuştu. Öğretim görevlilerinin e, öğrencilerinin yeni bir eğitim reformu e, istemeleri nedeniyle eylemler vardı. Topu Amerika boyunca e, o eylemler ve e, destek verilmesi için kendi konserlerimde de ee, çağrı yapan gruplardan bir tanesi yakalıyor. Onda bu sefle çaldığımızı söylemek isterim. Evet Evet. Ee, o zaman sohbetimize devam edelim. Ee, Arjantin'den bahsediyorduk en son. Ee, Şil'den sonra Arjantin'in teknik direktör anlamında ne kadar talihsiz bir durum yaşadığından bahsettik Tata Martino'yla. Ee, yani Son olarak o konuyu kapatırken şunu söyleyeyim. Açıkçası Carlos Bilardo döneminin 3-5-2'sini arıyorlar. Yani e, hani özetlerinden, izlediğimiz eski maçlardan görüyoruz. O takımın o akışkanlığını yıllardır göremiyoruz. E, takımda da Batistuta gibi bir forvet olmayınca ileride Higuain gibi adamlarla tıkanıp kalıyorlar. Messi adına üzücü tabii. E, Arjantin için böyle kapatabiliriz konuyu herhalde. E, kupada e, ilave edeceğim şey varsa... Hı -hı. Arjantinli hocaların hepsi finaldeydi ama belki de en <gülüyor> e, iyi futbol oynatamayanlardan bir tanesi Arjantin'in başındaydı. Onu diyecektim Zaten aynen öyle ve yarı finaldeki dört hoca da Arjantinli. Ve e, bu dört takıma da kısaca değinmek gerekirse özellikle Peru takımı bence bu turumu adından södü takımlardan biri oldu. İki kupadır, iki kupa Amerika'dır. Yarı finale kadar çıkıyorlar. E, bu kupada da üçüncü oldular. E, Guerrero dört golle e, Eduardo Vargasla birlikte kupanın gol krallığını paylaşan isim oldu. E, Paulo Guerrero ve Şili takımı, işte pardon Paulo Guerrero ve Peru takımı e, bu turmanın kazanan, kazananlarından bir tanesidir diye ben yorumlayabilirim herhalde. Ya yani, takımın beni şaşırtanlardan bir tanesiydi. Şili, e, çok yakından takip etme fırsatı olan biri değilim. O takipte de etmedim o kadar fazla ama. Yani takım olarak e, ilk başlarda sana göre biraz kötü oyun oynasalar da sonunda doğru özellikle Saray maçı da lük lük maçında çok iyi futbol oynadılar hatta Şili'ye karşı da çok iyi futbol oynadılar hatırlarsan e, şimdi maçın başında haps etmişlerdi ama burada Ricardo Pereira'nın da önemli Arjantin'li eski zorbeti e, katkısı büyük o da hücum. Kolunu çok iyi empoze etmiş Peru'ya. Peru'da aynı şekilde yani çok göze basan dünya çapında yıldızları olan büyük takım değil ama e, bir araya geldiğinde belki de biraz vatan millet batarya e, düsturuyla çok iyi e, oyunlar ortaya koyduklarını söyleyebilirim bu durumda. Geçen seneki e, turnuva başarılarını tekrarlamış olmaları e, önemli bir istikrar. De iyi, yani de sonrasında olsa iyi takip ettiğini biliyorum. E, Karakan'ın daha Şubat ayında başına geçmiş bir hoca olduğunu hatırlatalım. Bu kadar kısa sürede geçen seneki takıma nazaran e, farklı oyunlarla e, önemli bir başarı elde ettirilmişler. Her o bundan sonra hiç gitmemeli. Yarının bugün bir, bir dünya kupasında Peru Türkiye'nin karşısına çıkarsa Türkiye yapılıyor Ya Peru da neymiş? Ee, işte, e, Latin Amerika'nın baş altı en kötü takımlarından bir tanesi geçmemek lazım. Ve bu gayet e, ne kadar e, formaları sünnet gücü mu andırsa da e, gayet başarılı bir takım. Açık. Vallahi o formaları 100 yakındır kullanıyorlar. Bu anlamda evet. saygıyı hak ediyorlar bence. <gülüyor> Güzel bir forma aslında. Yani böyle klasik evet, forması evet, olan... Aynen. E, dediğim bizim e, geleneklerimize e, espriyle yaklaştırarak söylediğim <gülüyor> <diye>. <gülüyor> Yani böyle klasik formalarına e, sadık kalan takımlara her zaman başımızın üstünde yeri var. Yani işte Peru takımı da bunlardan Tabii. bir tanesi. Ve Peru bugün ne kadar e, küçük bir takım olarak görülse de İlk Dünya Kupası'na katılan bir takım. Böyle bir özelliği var. E, maalesef kendileri 1982'den beri katılamıyormuş Dünya Kupası'na. Yani 30 yılı geçti artık. E, bir, bir kupa bundan sonra olur mu onlar adına bir Dünya Kupası? E, olur umarız bir renk katarlar ama e, Dünya Kupası elemelerinde maalesef Güney Amerika'da iyi performanslar gösteremiyorlar. E, yani grup 10 takımlı grupta onlara mücadelelerini sürdür sürdürüyorlar. Ve son 3 elemede son 3 basamaktan yukarıya çıkamamışlar maalesef. Belki bundan sonra bir e, kupa görürler diye umalım. Ama tabi e, Guerrero gibi isimlerin de işte Pizarro gibi isimlerin de kariyerinin sonlarına yaklaştıklarını söylemek gerekiyor Peru'da. E, son dönemleri evet, geldi ona. E, Guerrero kariyerinin sonuna yaklaşırken de e, bu turnuvada tarihe geçen bir isim oldu. Hı -hı. İki turnuva arka arkaya e, gol kısalı olmayı başardı. Daha önce 1941 yıllarında e, ki Copa Amerika'da yine bir başka Perulu bunu başarmıştı. Şu anda hatırlayamıyorum. Özür diliyorum. Açık radyo cümleyicilerinden. Ama Perulu olduğundan hiç, hiç şüksem yok. Bir başka Perulu e, gol kralı olmayı başarmıştı bir sınavada. iki kere arka arkaya yapılan Copa Amerika'da. Bu sefer de bunu Guerrero başardı. İyi dikkat ettim ben de. Genelde üçüncülük, dördüncülük maçlarında e, hocalar yedek ağırlıklı oyuncuların e, kadroyu belirler. Yedek oyunculara, daha fa fazla e, dakika bulamamış oyunculara yer verirler kadrolarda maç, maçta. Ancak e, mesela Paraguay bunu yaptı, çok fazla vakit bulamamış oyuncuları oynattı. Onları resmi tornavada, resmi maçta şans Ramon Diyaz'da. Ee, ama Peru'da Guerrero oyundan hiç çıkmadı. 90 artı 2'ye kadar, golü bulana kadar artık. Tarakao'na oyundu tuttu. Ee, gol attıktan sonraki hem onun hem takım arkadaşlarının sevinci de bambaşkaydı ee, Gerçekten bütün takım ve belki hocasıyla beraber Guerrero anlaşmış ve bizim yani her kariyerim bitmeden bir. E, gol daha atayım şu turnuva da ve tarihe bir başka şekilde geçsin diye kararlaştırmışlar. E, o da gerçekleşti Perú adına da başka bir e, sevinç tabii ki. Aynen öyle. Peru takımını da tebrik edelim kupanın kazananlarından bir tanesi olarak. E, evet. e, şimdi kupanın kaybedenleri de var aslında. Yani bu kupada e, morali bozuk eve dönenlerden biri de Neymar oldu herhalde ve Brezilya takımı. Ee, özellikle Dunga'nın oyun anlayışının çöktüğü durum oldu bence. Yani bu Dunga'nın ikinci şansıydı bu takımla ve yine başaramadı. Bunu Neymar'a bağlayabilir miyiz? Ee, bağlayabiliriz ya da bağlayamayız. Hayır, hayır. Evet. Neymar'a bağlayamayız. Ondan Direkt Dunga'ya bağlayabiliriz. Evet. <gülüyor> ben de ikisi de etkili ama senin görüşünü alalım. Ee, Dunga ne kadar etkili, Neymar ne kadar etkili oldu bu durumda? Yani Neymar'ın varlığı takımı şöyle etkiliyor. Elimizde Dünya yıldızı var. Ondan etinden, sütünden sonuna kadar yararlanmalıyız. Ee, ruh hali var. Evet. Bu geçerli bir sebep olabilir. Böyle bir dünya yıldızın varsa kullanacaksın tabii ki. Ama e, takımın diğer oyuncularının özgürlüğünü biraz hissettim ben sanki. Çünkü Neymar gittikten sonra kırmızı katkı evine döndükten sonra e, diğer oyuncular yani İlyas ya da Elia ya da Robinho Firmino. Bunlar çok daha rahat oynattılar. Ee, sorumluluğu paylaştılar. Yani şöyle bir şeyi gerçekleştiremedi. istedim. Messi'nin e, turnuvadaki grup maçlarında kendini geri çekip e, ben buranın reisiyim bana verin, ben yönetirim her şeyi yaparım e, rolünü üstlenmeyip sorumluluğu takım arkadaşlarına paylaştırıp Takınla beraber yürüdü ve yürüdüğü ve büyüdüğü bir turnuva daşan için Brezilya bunu yapamadı mısın? Yani bu da Kolomluya maçında Neymar'a verilen yüksek sorumlulukların e, ters etmesi neden oldu. Neymar'da çok ki, karakter olarak böyle bir durumda gelişmemiş olduğunu Doğru. ve böyle durumlardan e, başını güzel bir şekilde kaldıramayacağını. Yaptığı Yaptı. Son birkaç hareketle bir dük evet. sonrası Kolombiya maçında. Sonraki maçlarda yani Neymar'sın gayet güzel oynadı Brezilya ama e, örneğin e, Paraguay maçında çok önemli fırsatlar yakalayabilecekken Paraguay'a karşı Brezilya. Hatta 15. dakikada gölü bulmuşken daha da fazlasını atabilecekken geri çekildi. Bu her zaman yaptığı bir şey. O yüzden ben net olarak bu Brezilya'nın bu turnuvadaki kötü oyununu Dunga'ya bağlı. Evet Dunga'nın etkisi varsa ama şunu da altın çizebilir miyiz acaba? Ben de bunu düşünüyorum. Yani Kadro o kadar kötü ki yani Dunga değil de atıyorum Sampoli bile olsa bu takımın başında. Acaba bir yerde duvara toslayacaklar mıydı? Ee, bakıyoruz takımın Forvet'i diye kadroya getirilen isim Diego Tardelli Çin Liginde forma giyiyor. İşte Everton Ribeiro isimli şahıs e, Dubai'de futbol yaşantınızı sürdürüyor. Yani Brezilya takımı deyince e, sanki e, biraz seviye düşmesi var gibi geliyor bana. E, i̇şte bilmiyorum sen nasıl katılıyor musun buna ama... E, ...sanki Robinho şu anda Brezilya takımının oyuncusu değil sanki. Bana öyle geliyor yani. E, o bildiğiniz Brezilya takımlarından çok uzakta bu takım. Ve e, Dunga da bunun biraz günah keçisi gibi değerlendirilebilir aslında. E, tabii ki hataları var ama e, elindeki malzeme de maalesef bu. Tabii oyuncu seçimini daha düzgün yapmaları gerekiyordu belki de. E, orada bir hata olabilir sanki. E, yani doğru söylüyorsun. Brezilya tarihinin en iyi oyuncu havuzuna sahip değil. Ama bu oyunculardan yani en iyileri bunlar. En pahalı transferleri yapanlar. Diego Silva, David Luiz gibi spotterler ama ön ilk maçta Peru maçında Davut Bey'in hatası, böyle mal oldu. Diego Siliwanon e, e. hangi maçı Paraguay maçındaki hatası da değil, yani tamamen sakız davranmış. Böyle mal oldu. Yani oyuncular da fazla e, akıllı değiller. Yani. Doğru, doğru. Çok yetenekli olamayabilirsin futboldan. E, herkesi 10 kişiyi çalınlayıp boratamayabilirsin. Ama birazcık kıllı oynamak gerekiyor o da. bu da iyi. Yani ilk maçta David Luiz'in hatasından sonra Dunga direkt biletini kesti David Luiz'e oynatmadı. Milan'da geçti yerine. Diego Silva da aynı hatayı yatınca bu da nasip tabii ki bu durumda da. Biraz orası da var. Evet, doğru. Ama yani Dünya Kupası kazanmış Kupa Amerika kazanmış, tecrübeli bir hoca olarak bunları öğrencilerine aktarır, aktarması gerektiğini da o konuda ektip o Aynen öyle. 2007'de kazanmıştı Kopa Amerika'yı kendisi. Evet. Brezilya takımının Hı. da bu kupada çeyrek finalde elendiğini de hatırlatalım. Ee, bilmeyen varsa şimdi. Ee, o zaman Brezilya'da konuştuk. Son bir şarkı arası verelim ee, istersen Volkan. Ee, o şarkılardan da Veda Açmak için Yeniden Burada Olacağız şarkımız Los Tres'ten geliyor La Torre de Babel ...birlikteyiz sevgili dinleyenler. E, Los Tres'ten La Torre de Babel... ...arka fonda... ...sakin sakin çalmaya devam ederken... ...biz sohbetimize devam edelim. Programın son bölümüne gelmiş bulunmaktayız. Volkan Ağır ile... ...bize Şili'den bağlanan Volkan ile... E, ...sohbetimiz sürüyor. E, en son Brezilya takımının... E, ...başarısızlığının sebeplerini... ...irdelemeye çalıştık. E, Dunga'nın performansının kötülüğünden bahsettik. E, Böylece bir kupa sona sona erdi aslında e, Volkan. Evet. E, Şirin. Değerlendirmek evet. toparlama tekstüden araya giresiz. Yani bir, to bir toparlama alalım evet. senden. Yani Brezilya'nın kötü gidişatına dair geçen senede ülkede bulunduğumda dünyasız bu sırasında fikrini aldım ne oluyor Brezilya buluna dediğim arkadaşlarıma evet diye sorduğumda e, aldığım cevaplardan en önemlisi menajerlerin teknik direktörlerle ve klüp e, yöneticileriyle çok iç içe olduğu ve takımların da milli kadru, yani ulusal takımlarında kulüp takımlarında buna göre e, delilendiği e, yorumuydu. Yani ne oluyor? İşte bir menajer oldu o Avrupa'ya transfer etmek için e, teknik direktörü Galatasaray'ın teknik direktörüyle bir idile beyimiz bilmiyorum. Tabii bunlar hep söylenti ve e, resmileşmeyen şeyler. Onu söyleyeyim. Yani söylentiler olarak söyleyeyim. Galatasaray kulüp bazında durum biraz burada daha somutlaşabiliyor. 2-3 e, maç milli takımda oynatılıyor. O menajerin futbolcusu. Sonra Avrupa'ya ekliyor. bir genç yıldızı diye pazarlanıyor. Ondan sonra Avrupa'da kayboluyor. Fakat bu sırada menajerde, futbolcuda, teknik direktörde bir şekilde parasını kazanmış oluyor. Ve hayatına devam edebiliyor. En önemli e, yaşadığı sıkıntılardan biri bu. o Bu problemi çözmedikleri sürece e, ancak belki 20 yılda bir bir başka Neymar daha ama zaten Neymar'ı da bir futbolcu gibi değil, bir pazarlarca sürün gibi kullandıklarını söylemek lazım. Brezilya için dosyayı böyle kapatayım. Ee, genel olarak da Copa Amerika, yani tam bir Latin Amerika kufasına uygun geçti. Kandallarıyla, trafik kazası, işte el kol hareketleri, tribüne gönderilen hocalar, sahaya giren e kişiler... Taraftarlar, kızı kartlar, sert ee, hakemler hepsi vardı bu orada. Tarihte tarih de yaşandı kazanması hem kendi tarih hem de Amerika tarihinde bir e, Uzun zamandır da kendi evinde sonuoyu e, organizasyeden tutup e, kendi evinde kazanamıyordu bu e, kupayı. Evet. Bu açıdan farklı bir şey. Onu çıktı ortaya i̇şte Videl'in kazasıyla e, Bayağı bir ortalık çalkalandı Ama sanırım sonrasında Gonzalahar'a e, Videl'in kazasını or, yani Gölgeye düşürecek Parmak hareketiyle e, Arkadaşına belki biraz da yardımcı oldu diyor. Onu gündemden aldı e, Fakat onun e, Sonrasında aldığı 3 maç cezaya kadar Büyük tartışmalar yaşandı Uruguay ve Aynen. Çili, e, evet. E, Sonrasında... e, i̇stersen böleyim seni Volkan çünkü programımızın da sonuna geldik. E, daha çok konuşmak isterdik aslında detayları veriyorsun ama e, yayınımın sonuna geldiği işaretini alıyorum şu anda ben. E, tamam bir <gülüyor> zaman burada son olarak eylemler hiçbir zaman bitmedi. <gülüyor> Bitmezdi. Çünkü maç içinde de eylemler vardı. Evet. Turnuva başlamadan önce de eğitim, reformu isteyen öğrenciler ve öğretmenin eylemdeydi. Turnuva sırasında da oldu. Turnuva sonrasında da devam edecek. Gözüken o. Aynen. Evet. E, Tan, Tan abi ve İsmail abinin yokluğunda kademeye girerek Libero'yu icra etmeye çalıştık sevgili dinleyenler. Ben Utku Göker Küçük. E, sizlere yardımcı oldum bu programda. E, Volkan Ağır telefonunun öbür ucundaydı. Kopa Amerika özeti geçti bizlere. Programın blogu ve Twitter'ını senden alalım istersen Volkan. Nereden takip edebiliriz? Tabi. Libero949.blogspot.com'da libero program sayıslarını bulabiliyorsunuz. Libero930. E, Twitter adresimiz mevcut. Oradan da program duyurularını yapıyoruz. Evet. Bu şu anda teşekkürler <gülüyor> programın gerçekleşmesinde için yaptığım için. Ben teşekkür ederim. Böyle bir libero ca benim için onurdu diyerek programı sonlandıralım e, liberada önümüzdeki hafta e, sizlere görüşmek üzere diyelim Tanaabi ve İsmail bile ben olmayacağım e, hepinize iyi pazarlar hoşça kalın